Rabıta, İstiğane ve istigase. Tasavvufta salik, bir mürşid-i kamilin irşadı ile kalbi eğitime tabi olarak seyri sülükünü tamamlamaya çalışan kimsedir. Bu kalbi eğitim talebesi, mürşidin yani şeyhin verdiği istikameti hiç bozmadan muhafaza eder. Kalbini kesafetten kurtarmaya çalışır. Teslimiyet halini başarıyla devam ettirmeye gayret eder. Mürşit ise bu kalbi eğitimde rehber olan kimsedir. Rabıtanın lügattaki manası bağ, alaka ve vuslat demektir. Aslında kainatta rabıtasız hiçbir mahluk yoktur. Rabıta maddi manevi istiâne ve istigaseyi yardım dilemeyi mümkün kılar. Diğer bir tarifle rabıta muhabbetten ibarettir. Gönülde muhabbetin tazelik ve zindeliğini daima muhafaza ettirmektir. Üç türlü rabıta vardır. Bir, tabii rabıta. Kişinin yakınlarına duyduğu bir muhabbettir. Bir annenin evladına olan muhabbeti gibi. İki, bayağı süfli rabıta. Men edilen şeytani ve nefsani temayüllere bağlanmadır. Bir kumarbazın kalbinin devamlı kumarla meşgul olup, ailesini ve çoluk çocuğunu dahi unutması gibi. Üç, ulvi rabıta, tasavvufi rabıta. Mukaddes mefhumlara ve ulvi duygularla insanı Allah'a yönlendiren vesile ve vasıtalara rabıtadır. Tecliye ve müşahede makamına vasıl olmuş kimselere karşı ulvi duygular besleyip, onların ruhaniyetinden istifade etmek için cismen veya ruhen ...yanlarında bulunmaktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. "Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُ اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. اَتْتَوْبَ 119 Cali bir dikkattir ki Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede... ...sadık olun buyurmamakta. Takvanın muhafazası için sadıklarla beraber olun diye emretmektedir. Bu da insanların sadık bir cemaat içinde kulluğunu devam ettirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Muhabbet ve maiyet, beraberlik şartlarına riayet ederek, rabıta kuran bir kimse, rabıta kurduğu kimsenin ahlak ve meziyetleriyle istidadı ölçüsünde şahsiyetlenir. Çünkü güçlü insanların sergilediği haller saridir. Yani enerjik karakterlerde sirayet özelliği vardır. Güçlü karakterler zayıf karakterlerin ilham kaynağıdır. Merhametli, fedakar ve feragat sahibi insanların halleri bulundukları cemaate müspet tesirler verir. Tecliye kelime manası cilalama olan bu istilah, tasavvufta gönül aynasının mahseba kirinden yani Allah'tan gayrı matlup ve düşüncelerin kesafetinden tamamen temizlenerek, Allah aşkının ve zikrullahın nuruyla letafete bürünmesi, saf, berrak ve parlak bir hale gelmesi demektir. Hallerdeki bu sirayet özelliği, müsbette olduğu gibi mefi'de de geçerlidir. Nitekim Firavun'un haman ve emsali seçkin adamları da, Onunla ihtilatları sebebiyle zamanla firamunlaşmışlardır. Tasavvufî manadaki rabıta, manevi duyuşlara vesile olur. Kalpten nefsani bencil duygular gider, örnek alınan mürşid-i kâmilin halleri transfer edilir. Dünya malı, kalbin dışında ve bir gaye olarak değil, vasıta olarak taşınır. Mürşidin kalbi aynen mercek gibidir. Sıfatullah tecellilerine masar olduğu için kalpteki menfi duygular yanmıştır. Dünyaya ait fani lezzetler ömrünü tüketmiştir. Bu haller rabıta ile müridin kalbine zamanla ve muhabbeti derecesinde sirayet eder. Mürid ile mürşit bu hal aktarmasıyla aynıleşir. Nitekim hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Kişi sevdiği ile beraberdir. Herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır. İmamı Gazali Kudîsesi Ruh, namaz kılan kimsede kalp huzurunun şart olduğunu beyan buyurduktan sonra, ilk ve son oturuşta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalp gözleri arasında tahayyül etmek lazımdır diyerek, Peygamberimiz sallallahu